Ebu Ubeyd Kasım ibni Sellem imanda, La lekayı şerhu usulü sünnede, El acürü eşşeriada, İbni Ebi Asım es sünnede, Ebu Nuaym el-Hüccede, İbni Ebi Zameneyn usulü sünnede, İbni Battayl-i Ve İhak katta Ve daha birçok imam da imanın eksilmesine dair bu olguyla yani bu yolla istilal etmişlerdir.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 Aynı şekilde bunu, bunu ifade etmişlerdir. Mesela İbn Azim fisa'le baktığımızda, ondan sonra El beyhaki itikatta, İbn Hacer Fethül Baride vesaire, ondan sonra İbn Battal İmam vizet etmiştir, Şer Sahih Müslim'de vesaire. Evet, şimdi bu tembihi yaptıktan sonra Ehlü Sünnet'in bu konudaki delillerine geliyoruz. Tafsili deliller, kardeşler. Dedik ki birincisi Kurandan deliller ve bu dersi zaten Kurandan delilleri haskılıyoruz.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 bu ayetin yani Allah hidayet edenlerin hidayetini arttırır. Meryem 76'daki bu ayet hakkında İbnü Kesir diyor ki: İstedelle bi hadihi'l ayeti ve emsaliha gayru vahidin min'el eyyame kel Buhari ve gayrihi mimmen ذهب الى ziyadeti'l imani ve nuksanihu ve ennehü yaziidü ve yenqus. İmanın arttı kiminin imanının diğerinden üstün olduğu, artıp eksildiği kanaatini kabul edenler arasında bulunan Buhari ve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 Müminlerin, kardeşler bazı müminlerin bazı müminlerden üstün olduğunu gösteren ayetler. Üçüncü çeşit. Bazı müminlerin bazı müminlerden üstün olduğunu gösteren ayetler. Bakın örnek Allah Subhana ve teala Nisa 95'te diyor ki müminlerden özür sahibi olanlar müstesna. Oturanlarla Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenler bir olmaz.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 Kiminin kiminden üstün olacağını belirten ayetler de imanın arttığını ve eksildiğini gösterir. Bakın örnek Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki Unzur keyfe fazzalna ba'dahum ala ba'din ve lil ahireti ekberu ve ekberu tafdile. Onların kimini kiminden nasıl üstün kıldığımıza bir bak. Kimini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 Kur'an'da dinin kemale erdiğini bildiren ayet. Maide 3 gibi. Kur'an'da dinin kemale erdiğini bildiren ayet de imanın artma ve eksildiğini gösteriyor. Altıncı çeşit delil olarak. El-yewme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum nimeti ve radıytu lekum l islam Ben bugün size dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve din olarak size İslam'ı seçtim.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 "Kâle fê xud 4 minât tayri fê suruhûnne ilêik." Bu ayet kardeşler. Bakın e, bu ayette Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor, diyor ki: "Wa iskâle İbrahim Rabbim hani İbrahim demiştik ki Rabbim erini bana göster. Kâfetuhil meûte ölleri nasıl diriltiyorsun? Kâle Allah da bunun üzerine dedi ki: "Evvelâm tumin umîn inanmadın mı? Kâle dedi ki bela bilakis inandım. Walâkin liytmâinna kalbi ancak kalbim mutmayin olsun." Bakın maliki bunu enes. Ondan sonra Sa'id binü Cübeyr ve İbn Abbas'ın talebesi İmam Mücahit kardeşler ve seleften bir grup daha liyetma inne kalbi kalbim mutmain olsun diye kısmını liyezda de imani imanım artsın diye tefsir etmişlerdir. Malik binü Enes, Sa'id binü Cübeyr ve seleften daha başkaları yine İbn Abbas'ın talebesi mesela Malik binü Enes'in rivayeti işte Lalekaya baktığınızda yine Sa'id binü Cübeyr İbn Abbas'ın rivayesinde ondan sonra İbn Abbas'ın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 ee, Bukhari de e, yine kardeşler sahihinde ondan sonra ve başka alimler de bu ayetle istillal etmişlerdir. Bukhari de dediğim gibi sahihinde bu ayetle, bu ayetle istillal etmişlerdir. Sekizinci olarak buna dikkat etmenizi istiyorum. Bakın Allah'ın müminlere sekizinci çeşit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 gösterir. İste, i̇stediğini Allah'ın bunu istediğini gösterir. Eğer bakın kardeşler emir eğer verilen bu emir yani aminu emre ey iman edenler iman edin emre ziyade olmasaydı emrin bir anlamı kalmazdı. Eğer arttırmadan başka bir şey olsaydı emrin bir anlamı kalmazdı. Bakın Ebu Ubeyd İbni Bat'ta mesela bununla istidlal etmişlerdir. Ve Allahu alim ee, kendi nefsim için söylüyorum tabi. Benim en açık gördüğüm delillerdendir bu. Hatta İbnü Battal'ın kardeşler ayet hakkında tabir sahi ise nefis açıklamaları vardır ibanesinde. Müthiş açıklamaları vardır bu ayet. Yani e, imkan bulabilenin ona dönmesini tavsiye ederim. Müthiş açıklamalar vardır, mükemmel açıklamalar vardır, tefsiller vardır. Ben size sadece